...pratik çözümler. Hayat Radyo'dan herkese merhabalar. Sevgili dinleyiciler, bugün çayın hangi problemlere iyi geldiğini konuşacağız. Bunun için yanımızda bu konuda uzman Elif Hanım var. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Dinleyicilerimizi daha fazla meraklandırmadan başlayalım isterseniz. Elif Hanım, saçların mat olduğundan şikayet eden dinleyicilerimiz için ne tavsiye edersiniz? Saçınız mat mı? Öyleyse saçınızı şampuanladıktan sonra... Sonsu olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışıl parlıyor. Peki ya ayak kokuları? Ayağınız mı kokuyor? Bunun için ılık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun. 10 günde koku diye bir şey kalmayacaktır. Bu çok iyi. Peki ellerinin balık ya da soğan kokmasından şikayet eden dinleyicilerimize ne söyleyeceksiniz? Balık ayıkladınız. Ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. İşte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın. Bakın bakalım hiç koku kalmış mı? Bu harika. Ancak ben en çok buzdolabımın kötü kokmasından şikayetçiyim. Buzdolabınız koku mu yapıyor? Öyleyse demlikte kalmış çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta tarafına yerleştirin. Kokudan eser kalmayacaktır. Bunu kesinlikle deneyeceğim. Bir dinleyicimiz gözünün çapak yaptığını yazmış. Bunun için tavsiyeniz nedir? Gözünüz çapak mı yapıyor? Bunun için kaynamış çayı bir tasa koyup, buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyabilir ya da ılık çaya batırılmış bir pamuğu gözlerinize ve etrafına sürebilirsiniz. Elif Hanım, dinleyicilerimiz için çok yararlı bilgiler verdiniz. Ne yazık ki bugün programımızın sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyorum. Beni bu programa davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.